Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havanda Paslaşmalardasınız Yılın son Paslaşmalar programı Evet geride bıraktığımız yıla şöyle biraz kabaca bakacak olursak zor bir yıl oldu. Yorucu bir yıl oldu ve bizi maalesef futboldan soğutan bir yıl yıl oldu. Malumunuz şike soruşturmasıyla yılın ikinci yarısı e, geçti ve hala da o şike davasının etkisi sürüyor Türk futbolunda. Şöyle geriye bir bakalım futbolda 2011 yılı nasıl geçti. Türkiye Ligi şampiyonluğu Fenerbahçe oldu fakat malumimiz mahkemelik şu anda. Her ne kadar resmen henüz bu e, karar değişmiş olmasa da Trabzonspor her gün hemen hemen gün aşırı açıklamalar yaparak şampiyonluk bizim hakkımızdır deyip duruyor. Bunun böyle olup olmayacağını 2012'de göreceğiz. 2012 e, ya 2011'in hakikaten bir kez daha tehsili olacak ya da bütün taşlar yerinden oynayacak. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş aldı ama iade etti. En azından sembolik olarak iade etti. Çünkü bu da, bu da dava konusu oldu. Bu finalde de Türkiye Kupası finaline de Beşiktaş'ın şike yaptığı iddia ediliyor. Hasılı e, Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonluklarının tartışmalı olduğu bir 2011 geçirdik. Galatasaray Kulübü'nden e, başlayalım isterseniz. Çünkü 2011 senesine Galatasaray'da yaşananlar damga vurdu en başta. Türk Telekom Arena'ya taşındı Galatasaray. <gülüyor> Bu stadın Kulübün tarihinde bir dönemeç olacağı söylendi. Yazıldı, çizildi. Ben de o konuda yazdım, çizdim. Özellikle ekonomik anlamda e, kulübe büyük bir katkı sağlayacağı aşikardı. E, oluşacak yeni ortamla birlikte artık rakiplerin biraz daha korkulu bir rüya ile karşılaşacağı bir mekan olacaktı. Reklamlarında da söylendi üzere mekan oynatacaktı Galatasaray'ı. Fakat öyle olmadı 2011'in ilk bölümü. Hem stadın açılışında yaşanan olaylar, hem stadın mülkiyet durumu ve de sağdaki başarısız sonuçlar TÜRK TELEKOM aranayı Galatasaray için ilk etapta hayırlı bir yapıya dönüştürmedi. E açılış sırasında ne oldu? İşte TOKİ Başkanı o stadı kendilerinin yaptığını, Galatasaray'ın pek bir katkısı olmadığını söyledi. Özetle biz olmasaydık siz bu stadı göremezdiniz demeye getirdi. Bu halde tribünlerde tepki çekti. Ve bir protesto dalgasına neden oldu. Akabinde Başbakan stadı terk etti ve bir kriz yaşandı. Tabii ki stadı mülkiyeti yapılmışlığı bu çok uzun sürdü. Galatasaray oraya... Karşılık çok kıymetli bir araziden vazgeçti. Mecliköy'ün göbeğinde Ali Samiyan'dan vazgeçti. Tarihinden vazgeçti bir kere. Sonra stadı kendine yakın kulüp içerisinde eskiden yöneticilik yapmış olan bir ismi Eren Talü'ye verdi. Onların yapmasını istedi. Yani istedi ki galatasaray yapsın. Tarihe böyle geçsin istedi. Eren Talü ekonomik krizden dolayı stadı yapamadı, bitiremedi. Ve dolayısıyla bu stat döndü dolaştı tekrar devletin eline mahkum oldu. Ve TOKİ statı aldı. ihalesini yaptı. Daha doğrusu e, bir nevi götürü usulüyle yap e, firmasına verdi. Uzunlar var ortaklığına bunlar da statı e, alıp yapıp bitirdiler. Ancak Stadın üst kullanım hakkı Galatasaray'da değil. Yani Mecidiköy'deki gibi değil. Mecidiköy'deki stadı Galatasaray isterse yıkıp yerine e, da dikebilirdi 49 yıl kullanmak suretiyle. E, ama Türk Telekom ben yıkayım şuraya bir rezidans yapın diyemeyecek. Sadece o stadda kiracı. Böyle bir tuhaf durum var. E, dolayısıyla hmm, Böyle bir kötü başlangıçtan sonra saha sonuçları da e, bu manzaraya paralel gitti ve Galatasaray 2011 sezonunu kötü kapattı. Ligi çok gerilerde kapattı. Fakat her şerde bir hayır da vardır derler ya. Bu da daha sonra 3 Temmuz'dan sonra ortaya çıkacaktı. O ana da birazdan geleceğiz. Beşiktaş için nasıl bir yıldı 2011? Herhalde Beşiktaşlar 2011'in Mayıs'ında şampiyonluk kupasını kaldırmayı umuyorlardı. Guti ve Kueresman'ın e, ellerinde kupa yükselecekti. Çünkü çok güçlü bir takım kurmuşlar. Süksedi ligin ikinci arasına 17'de 17 para ile girmişlerdi. Fakat onlar da evet Guti ile Kueresman'ın e, elinden bir Kupa kalktı gördük ama o Türkiye kupasıydı. Onu da az önce söylediğimiz gibi tartışmalı. Şaibe gölgesi düşen kupa. Beşiktaş farklı bir strateji izlemişti 2010-2011 sezonda. Dünya çapında yıldızlar getirecek ve onlar da statları dolduracak. Forma satışları patlayacak. Dünyada Beşiktaş çok tanınacak. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Ee, ne şampiyonluk yaşandı ne de öyle ticari açıdan büyük bir başarı sağlandı. Hatta 2011'in son bölümünde o dünya yıldızlarından biri Kuti elini kolunu sallarak gitti. Ve Beşiktaş ligi istediği yerde bitiremedi. Ee, kupayla yetinmek zorunda kaldı dediğimiz gibi. Trabzonspor Fenerbahçe ile amansız bir yarışa girdi ve bu yarışın nasıl sonuçlandığını dilerseniz ikinci bölümde konuşalım. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havandasınız, yılın son programında karşınızdayım. Trabzonsporla Fenerbahçe bugüne kadarki şampiyonluk yarışlarında çoğu kez birbirlerine rakip oldular. Yani iki takımda şampiyon olurken genelde karşısında Trabzon Fenerbahçe, Fenerbahçe de, de Trabzon'u buldu haliyle. Dolayısıyla ikisinin rekabeti daha yoğundur. Trabzon Beşiktaş ya da Galatasaray Trabzon'a göre. Bir nevi aralarında bir ezeli rekabet vardır. Ve bu rekabete geçen sezonda tanıklık ettik. İkisi de 82 puanla lider e, ve ikinci olarak tamamladılar Fenerbahçe. ikili avarajda Trabzonspor'a üstün olduğu için ligi şampiyon bitirdi Trabzon'da ikinci. Fakat bu iki takım yarışırken şampiyonluk için birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar. Birbirlerini sürekli şikeyle teşvik primi vermekle suçladılar. Trabzonspor pankart bile açtı günahların takım fenerbahçe diye. Ee, yani geçen senenin mart nisan aylarına mayıs aylarına gittiğimizde gazete başlıklarına şöyle bir baktığımızda sürekli birbirini suçlan iki takım var şampiyonluk yarışında. Sonra sonra gün geldi bir soruşturma başlatıldı. Ve sağ az önümüze 400 sayfalık bir iddianame koydu. Ekleriyle birlikte 40.000 sayfalık bir iddianame koydu. Ve dedi ki 2011 şampiyonu şaibelidir. Kıyamet koptu. Trabzonspor biz demiştik diye ortaya çıktı. Fenerbahçe ise meydanlara döküldü. Alayına isyan dedi. Bu bir komplodur dedi. Aziz Yıldırım'ın yıkma operasyonudur denildi. Denildi denildi. Ve hala da bu kavga sürüyor. Önümüzde bir iddianame var. Ama ondan önce 2011'deki bir değişimi daha söyleyelim. Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlar değişti. Adnan Polat devri sancılı bir şekilde kapandı. Adnan Polat bir nevi e, üyelerin, El koymasıyla görevden uzaklaşmak zorunda kaldı. Mali Genel Kuruldaki İbra edilmemesiyle beraber Adnan Polat görevini bıraktı. istifa yani Bir daha aday olmadı ve Ünalay Aysal Başkanlığa geldi. Yeni bir dönem başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ise Mahmut Özgenel gitti. Yerine Mehmet Ali Aydınlar geldi. Mehmet Ali Aydınlar daha yeni seçilmiş tebrikleri kabul edecekken bir telefon Şikli operasyonu başladı. 3 Temmuz'da. Malumunuz 31 kişi tutuklandı. Bunların içerisindeki en önemli kişi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dı. Onun dışında Beşitaş As Başkanı Serdar Adalı Beşitaş hocası Tayfur Havuççu Fenerbahçe As Başkanları İlhan Ekşioğlu Şekip Mosturoğlu Efsanevi futbolcu Cemil Turan ve Fenerbahçe Muhasebecisi Tamer Yelkovan böyle gidiyor. Sivas Spor Başkanı Mecnun Otyakmaz. İstanbul, Fut Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Oyuncuları İbrahim Akın, İskender Alın, Korjan Çelikay, Sivas Spor Kayısı ve Ümit Karan, eski bir Galatasaraylı Eskişehir Sporlu futbolcu. Tabii bütün bunların birçoğu özellikle futbolcular davaya adları karıştıktan sonra sözleşmeleri feshedildi. Ama İbrahim Akın olduktan sonra Gaziantepspor anlaştı. Şike soruşturmasının şike davasının en kilit adamı hani eğer bir ceza verilecekse bir bazı kulüplere kilit adam İbrahim Akım'dır. Onun ifa tapeleridir, onun konuşmalarıdır. Kilit oyuncu, kilit isim ama görüldüğü üzere eee Sivas şey, Gaziantepspor e, hukuktaki o masumiyet karenesine uyarak İbrahim Akın'ı kadrosuna aldı. şike soruşturması dava ifadesini aldı artık. Bir davaya dönüştü. Böylece elimizde artık üzerine konuşabileceğimiz resmi belgeler var. Ha bu belgeler bir takım kurum ve kişileri suçlamak için bize Yetki ve yeterlilik sunuyor mu? Hayır sunmuyor. Hala ortada verilmiş hukuki bir karar yok. Bunu unutmayalım. Son bölümde toparlayacağız ve veda edeceğiz. Hayatım kimi şart? Senin dışında oluşursa, sen bunu hiç biliyor gibi değilsin. ne acaba Selam Başaran, Paslaşmalardasınız, Radyo Havan. Evet, şirke soruşması davaya dönüştü ve elimize iddianame var. Şimdi, görüyorsunuz televizyonlarda, gazetelerde, bu tapelerden, konuşmalardan bir takım şeyler var, var, var. Yansıyor, ben de yazdım, ben de koydum gazeteye. Benim hayretle karşıladım şu, ortada henüz ne spor yargısının ne de ceza yargısının verdiği bir karar yok. Buna rağmen sanki bu kulüpler şike yapmış gibi bir takım adımlar atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kulüplerin arzusuyla şiddet yasasındaki cezalar düşürüldü. Sanki içerideki kişiler veya bu dağda yargılanan kişiler sanki bu cezayı alacakmış. Suçlu bulunacakmış da biz şimdiden cezalarını hafifletelim diye harekete geçildi ve kanun değiştirildi. Yetmiyor. Şimdi spor yargısının da karar vermesini sağlayacak 58. madde değiştiriliyor. Futbol disiplin tarimatı. Sanki Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivas, Trabzon şike yapmış da şu talimatı değiştirelim ve bunları kurtaralım. Niye? Bunlar büyük kulüpler. Büyük kulüpler nasıl olur da şike düşer? Düşerlerse ekonomi batar. Şu olur, bu olur. Farkında mısınız? Madem bunlar bu kadar büyük kulüp nasıl oluyor da siz bu büyük kulüpleri savunmasız bırakıyorsunuz? Ya Bırakın bunlar. Yargılandıkları davada yargılansınlar, aklansınlar ve o talimat değişikliğine de gerek kalmasın. Siz talimatı şimdiden değiştirerek onları aslında zan altına bırakıyorsunuz. Suçluyorsunuz. Siz şike yaptınız, biz talimatı değiştirip sizi kurtarıyoruz diyorsunuz. O 100 yıllık çınar diye önünüz kulüpleri lekeliyorsunuz, alımlarına damga yapıştırıyorsunuz. Onlar büyük kulüp. Gerçekten büyük kulüp. Küme düşseler bile büyüklüklerinden bir şey kaybetmezler. Tekrar dönerler. Büyük oldukları için. Güçlü oldukları için. Asılık bir çınar oldukları için. Ama siz onları bir şaibeyle korumaya kalkarsanız çürürler. Büyüklükleri kalmayabilir. Gözden düşebilirler. Bunu iyi hesap etmek lazım. Bu noktada benim Açıkçası eleştirdiğim kişilerin başında Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir. Taraftarı yürüyüş yapıyor, Nihat Özdemir çıkıyor. Bu madde değişmedi, değişmezse Fenerbahçe küme düşerse futbol çöker falan. İyi de başkanın diyor ki biz suçsuzuz, tarafların biz suçsuzuz diyor. Sen çıkıp diyorsun ki Fenerbahçe'yi düşürmeyin. Sonra da işte öyle demedim, böyle demedim. Spordan sorumlu, daha doğrusu Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç. Soruşturmanın ilk günlerinde hiç oralı olmayan, hukuka havale eden, hukuk yargı kararını verecek, biz karışmayız, biz etmeyiz diyeyen Suat Kılıç, son günlerde kişisel görüşüm diyerekten bir takım açıklamaları da bulunuyor. Kişisel görüşünüzü biz merak etmiyoruz. Yani biz sizin bakanlar görüşünüzü merak ediyoruz. Yani siz bakan olmasaydınız kişisel görüşünüzdeki çok fazla kimseye ilgilenmezdik zannediyorum. E şimdi e, ne diyor Suat Kılıç? Kişilerin yaptığı kurumlara mal edilmemeli. Yahu nasıl olur? Bu kişiler kim? Bu kurumlar kim? Şu eczacılar odasını düşünelim. Şimdi eczacılar odası dediğimiz kişilerden oluşur. Yani tamam bir oda var ama bunu temsil eden kişiler var, insanlar var. Kulüpler dediğimiz nedir yani? Bugün Radikal'de de yazdım. Tekrar olacak ama mecburum söylemeye. Hem yani Fenerbahçe Lefter'dir. Can Bartu'dur. Beşiktaş Metin Ali Feyyaz'dır. Daha ötesi Baba Hakkı'dır. Metin Oktay'dır Galatasaray. Fatih Teren'dir. Hakan Şükür'dür. Tanju Çolak'tır. Yani o tarihi yazan isimlerden oluşur o kulüp. O insanların icraatlarından oluşur o kulüp. O insanları aldığınız zaman ortada bir şey kalır mı? O halde bu kişilerin yaptığı ettiğinden değil mi? sorumludur yani kulüp kişilerden oluşur. O halde o halde kişilerin yaptığından kulüpler sorumludur. Kulüpler o büyüklüklerine yakışır kişileri başına getirecekler. Kendini zordunda bırakmayacaklar. Ona göre Beşiktaş Süleyman Seba'dır. E yani şimdi Süleyman Seba'nın yaptıklarından Beşiktaş sorunu değildir diyebilir misiniz? Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. O yüzden kişi ve kurum ayrımı yapmanın bir anlamı yoktur. Kişileri çıkarttığın zaman geriye kurum kalmaz. Öyle de futbolda bu. Böyle olmaz. Evet. Sözü biraz fazla uzatmış olabiliriz. Bu yılın son programıydı. Önümüzdeki yıl 2012'de temiz bir futbol, daha da fazlası temiz hukukun üstünlüğü, gücün değil eşitliğin hukukunun işlediği bir Türkiye diliyoruz. Mutlu yıllar dileyelim. Herkes umarım umdunu bulur. Hoşçakalın. Paslaşmalar.